İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup dört ayettir. Kul De ki, o Allah'tır. Gerçek ilahtır ve birdir. Allah samettir. Lem ve lem yulad ve lem Ne doğurdu ne de doğuruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu.